Eşrefoğlu Rumi Rahmetullahi Aleyh Bursa'da Çelebi Sultan Medresesi Herkesin Eşrefoğlu diyerek hitap ettiği genç o zaman medresenin en seçkin talebesi. Bir yandan zahiri ilimlerle uğraşırken bir yandan da fırsat buldukça tasavvuf kitaplarını ve evliya menkıbelerini okuyarak tasavvuf kültürünü arttırmaya çalışıyor. Okudukça arzusu, hevesi artıyor. Fakat bir taraftan da boşluğa düşmek, yanlış yapma korkusu var. Sanki öğrendiği kalıplar içinde ruhu daralıyor, sıkılıyor. Anlıyor ki bu iş kendi haline okumakla olmayacak. Hatırlıyor. Yunus Emre'nin dediği gibi bir kamil mürşide varmadan olmaz. Mürşitsiz, rehbersiz yol bulunamayacağını anlıyor. Eşrefoğlu da kendine doğru yolu gösterecek bir mürşit aramaya başladı. Fakat kime gitmeliydi kime müracaat etmeliydi bu düşünceler içinde bir gün kalbine ilhamı ilahi geldi o zaman Bursa'da Allah aşkıyla kendinden geçmiş dervişlerden olan derviş Mehmet vardı sabah erkenden huzuruna varmayı düşündü ''Tasavvuf erbabının yolundan belki bana da bir nasip ve paye vardır.'' diye yola çıktı. Derviş Mehmet Hazretlerinin bulunduğu yere vardı. Derviş Mehmet, Eşref bir müddet nazar ettikten sonra, ''Danişment, var bize köfteli çorba getir.'' dedi. Eşref derhal pazara varıp çorba dükkanlarını dolaşmaya başladı. Ancak olacak ya, hangisine sorsa yok cevabını alıyordu. Sonunda çaresiz kalarak, köftesiz bir çanak çorba satın aldığı Derviş Mehmet Efendi'ye getirdi. Derviş Mehmet, çorba kasesine elini alarak karıştırdı. İçinde hiç köfte yok. Eşrefoğlu'na bakıp, ''Danişment, hani bunun köftesi?'' dedi. Eşrefoğlu Sultanım bugün köfteli çorba kalmamış. İnşallah yarın köftelisini dahi getiririm." dedi. Derviş Mehmet hemen yolda bulunan çamurdan bir miktar eline aldı. Birkaç yuvarlak yapıp çorbanın içine kattı. Ardından çorbayı karıştırıp Eşrefoğlu'nun eline verdi. Haydi ya bakalım şunu diye emretti. Eşrefoğlu hiç duraklamadan can baş üstüne deyip yemeğe girişince Derviş Mehmet Hazretleri ya sen olmayıp da kim olsa gerek dedi. Bu neydi? Derviş Mehmet'in bu son ve muammalı cümlesi Eşrefoğlu'nu çok etkiledi. ''Ya sen olmayıp da kim olsa gerek?'' Bu cümle, Eşrefoğlu'nun tasavvuf yolunda attığı ilk ve önemli bir adım. Üstelik, geri çevrilmemiş ve tarikattan nasibinin olduğunu belirtilerek önü açıldı. Çamur niyetine yediği köftelerin, hayatının en leziz lokmaları olduğunu belirtmeye hacet olmasa gerek.'' Eşref oğlu Rumi'nin soyu Hazreti Ali radıyallahu an’a kadar uzanıyor. Asıl adı Abdullah. 1353 yılında İznik'te doğdu. Babasının adına izafeten Eshefovlu, Eşrefzade diye anılmakta. Doğduğu yere izafeten Abdullah İzniki, Anadolu’lu olması hasebiyle ile Abdullah Rumi. Eşref Rumi lakaplarıyla meşhur oldu. Bildiğiniz gibi eskiden Anadolu'ya Diyar-ı Rum denildiği için Rumi Anadolu'lu veya Anadolu'da yetişmiş anlamına geliyor. Eşrefoğlu Rumi'nin ailesinin Mısırlı olduğunu kaynaklar ittifakla belirtirler. Babası Ahmet Eşref Efendi ise alim aynı zamanda şair bir zattı. Babasının adı kaynaklarda Seyyid Ahmetül Mısri veya Seyyid Ahmet Eşref bin Seyyid Muhammed Süyufi şeklinde de geçiyor. İzney'e yerleşmişler. O zaman İslamiyet'in yayıldığı yerler her Müslüman için aynı vatanın hududu dahilindeydi. Bu itibarla o vakitler Anadolu'dan tahsil amacıyla Mısır'a, Orta Asya'ya sefer yapanlar mevcut olduğu gibi, oralardan da Anadolu'ya kendilerine irşad edecek kamil mürşitler aramak için gelenler oluyordu. İşte Eşrefoğlu'nun babası da bunlardan birisiydi. Eşrefoğlu ilk tahsiline doğum yeri olan İznik'te başladı. Bir müddet buradaki alimlerden okudu. Bu çocukluk devresinde. Zahiri ilimleri gördüğü gibi şer'i ilimlerde de kendisini iyice yetiştirdi. Ardından Bursa'ya giderek oradaki Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nde ders almaya devam etti. Çok iyi bir medrese tahsili gördü. Taşköprülüzade Şakayık Zeylin'de, Bursa'da Çelebi Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin Medresesi Celilesi'nde danışman olup her fende emsali akranına galebe edip diyerek onun medresenin en mümtaz talebesi olduğunu vurgulamıştır. Eşrefoğlu danışment olarak girdiği Çelebi Sultan Mehmet Medresesi'nde kısa bir süre sonra devrin ulemasından ve fıkıh ilmi ustalarından Kara Hoca adıyla anılan Alaaddin Ali Tusiye asistan oldu. Eşefoğlu'nu medresedeki öğrenme ve öğretme faaliyetleri tatmin etmiyor olmalı ki, bu medresede bulunduğu yıllarda muhtemelen ailesinden gelen ırsi bir heyecan ve şevkle ruhunu ve gönül alemini doyuracak başka şeyler ve değişik zevkler aramaya başladı. İşte bu özlem onu zamanla tasavvuf cereyanının tam merkezine itecekti. Eşrefoğlu, derviş Mehmet'le aralarında geçen hadiseyle tasavvufun ilahi bir ihsan, sırası gelmeyince ve kısmet olmayınca hiç kimse için keşfi mümkün olmayan, ezelden takdir olunmuş bir nasip olduğuna inanmıştır. Bundan sonra sıra, kendisini insani kemale, sonsuz huzur ve sükuna götüren mürşitleri bulup, Onların tavsiyelerini dinlemeye gelmişti. İşte bunun için ünü Anadolu'nun her tarafında duyulan Bursa'da Yıldırım Bayezid Han'a kılıç kuşatmış, ayrıca Sultan'ın kızıyla da evlenmiş olan Büyük Veli Emir Sultan Hazretlerinin huzuruna koştu. Emir Sultan Hazretleri döneminin en büyük velilerinden biriydi. Yıldırım Bayezid Han'ın damadıydı aynı zamanda. Ankara Savaşı'ndan sonra Emir Timur Han bu büyük alimi yanında Semerkand'a götürmek istemişti. Ama o Osmanoğullarının hizmeti devam edecek diyerek bu daveti reddetti. Sonra Emir Timur'un ordusuyla Anadolu'yu terk etmesinde büyük rol oynadı. Bursalılar bu büyük veliye bugün de büyük bir saygı, sevgi ve itibar göstermekteler. Eşefoğlu danişmetlik libasını, kitaplarını ve hücresinde bulunan diğer eşyalarını arkadaşlarına vererek, sırtına geçirdiği bir abayla işte bu büyük ermişin huzuruna vardı. Emir Sultan Hazretlerine bağlılığını, arz etti tasavvuf yolunda himmetini istedi Emir Sultan Hazretleri tam bir ihlas ve samimiyetle huzurunda duran gence şefkatle baktı simasında ve tavrında büyük bir istidat seziliyordu kendisine evladım biz ihtiyarladık Ahirete intikalimiz yakındır. Ankara'da biraderimiz Hacı Bayram-ı Veli vardır. Varın, ona teslim olun buyurdu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Bursalıların Somuncu Baba diye bildikleri Şeyh Hamidi Veli Hazretlerinin halifesiydi. Somuncu Baba ile Emir Sultan Hazretlerinin Bursa'da çok kerametleri görülmüştü. Emir Sultan Hazretleri bu bakımdan Hacı Bayramı Veli'nin üstün değerine biliyor ve bu istidatlı genci ona ısmarlıyordu. Nitekim Eşefoğlu'nun Ankara'ya gelerek Hacı Bayramı Veli'ye mürid olduğu yıllarda birçok ünlü kişi de Hacı Bayram Veli'yi görmek üzere Ankara'ya geliyordu. Müridlerinin en ünlüsü ileride İstanbul Fatih'i olacak, Şehzade Mehmed'in hocalığını yapacak Akşemseddin Hazretleri'ydi. Bunlar hemen hemen aynı yıllarda Hacı Bayramı Veli'nin huzuruna geldiler. Eşref Rumi, tasavvuf yolunda birinci adımın nefis terbiyesi olduğunu biliyordu. Bu itibarla daha yoldayken kalbine inşallah şeyh bize ağır vazifeler yüklemez diye geçirdi. Hacı Bayramı Veli Hazretleri ise huzuruna gelen gencin içinden geçenleri Allah'ın izniyle sanki okumuştu. Nitekim işe yeni müridinin benlik duygusunu yok etmek için nefsini ezmekle başladı. Eşref oğluna en ağır ve nefsin kolay kolay kabul edemeyeceği görevleri verdi. Bu vazifelerin başında Abdesthane ve tuvaletlerin temizliği gibi basit işler de vardı. Ancak Eşrefoğlu verilen görevlerin hepsini can ve bağ üstüne diyerek seve seve yerine getiriyordu. En ağır işleri en büyük bir zevk kabul ediyor, en sevdiği iş gibi görüyordu. Hocasının sohbetleri ise onu mana alemlerinde gezdiriyordu. Hacı Bayramı Veli Hazretleri, bu ağır ve yorucu imtihanları başarıyla geçen ihlaslı ve istidatlı talebesini bir müddet sonra tekkesinin imamlığına tayin etti. Sene 1420-21. Eşrefoğlu o camide 11 sene imamlık vazifesini yürüttü. Hocasının işaretleriyle, yeni talebelerin dersleriyle ilgilendi. Bir taraftan tasavvuf makamlarında yükseldi, seyr konu sülukunu tamamladı. Hacı Bayram-ı Veli, çok beğendiği ve sevdiği bu müridini, kızı hayr Nisa Hatun'la evlendirdi. Ardından da insanları irşad etmek üzere kendisine doğum yeri olan İznik'e, Halife olarak tayin etti. Bayramilik yolunun sembolü olan sancakla seccadede kendisine verilmişti. Eşrefoğlu'nun artık İznik hayatı başladı. Bu kez İzniye Hacı Bayramı Veli'nin halifesi sıfatıyla geldi. Bir sene İznik'te insanları irşat işiyle meşgul oldu. Ancak bir şey vardı. Bir türlü kendisini toparlayamıyordu. Acı Bayramı Veli Hazretleri'nin dergahındaki o sıkı tarikat disiplini ve riyazetin verdiği zevklerden mahrum kalış onu çok sarstı. Acaba manevi hallerde hangi derecedeydi? Sona varmış mıydı? Kendisini henüz istenilen seviyede görmeyen Eşrefoğlu, İznik'te fazla kalamadı. Çareyi tekrar kayınpederi, ve şeyhi, Hacı Bayram'ın yanına dönmekte buldu. İçinden çıkamadığı problemlerini, ona anlattığı cevaplarını aldı. Nihayet, içini kemiren o can alıcı sualini o gün sordu. Seyir-i sülükun tamamı, şimdiki makamımız mıdır, yoksa daha var mıdır? Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri müredinin bu sorusuna şöyle cevap verdi. Evladım, bu yolda nice merhaleler ettinse de feyzi ilahi sonsuzdur. Nitekim hakkın varlığında eriyip onun iradesiyle yaşamak insan bin yıl yaşasa çeşitli taatler İmtihanlar, mücahedelerde bulunsa, velinin başı, nebilerden birisinin ayağının eriştiği yere erişemez evladım. Eşrefoğlu bu cevap üzerine mahcup oldu ve, Sultanım bu bendenize tam bir kanaat getirmedi ve gelmedi diyerek Seyrullah'ta, biraz daha yükselmek arzusunda olduğunu bildirdi. Eşrefoğlu'nun bu şevkini memnuniyetle karşılayan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, kendisini Hama'da oturan Kaderi Tarikatı'nın piri, Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretlerinin 5. Göbek'ten torunu, Şeyh Hüseyin Hamavi'ye göndereceğini, daha ileri makamlara ancak onun irşat ve ihtimamı ile yükselebileceğini bildirdi. Hacı Bayramı Veli Hazretleri Eşrefoğlu'ndan Hamaya yolculuğundan önce İzniye giderek 40 gün halvette kalmasını ve bu süre içinde başından geçenleri yazmasını istedi. Sonra eşin ve kızın da yolculuğa başlarsın dedi. Eşrefoğlu bunun üzerine İzni'ye döndü ve şeyhinin tavsiyelerini yerine getirdi. Kırk gün yalnız kaldı, yani halvette. Başından geçen hadiseleri kaydetti. Bundan sonra bir kez daha Hacı Bayramı Veli Hazretlerinin huzuruna geldi. Aldığı notları okuyan ve hallerine vakıf olan Hacı Bayramı Veli, ona bir kez daha hamayı, işaret etti bu eşefoğlu Romi hazretleri hanımı Hayrun Nisa ve küçük bebeği zeliha ile haa yollarındadır yorucu bir yolculuktur bu hem de ne yorucu öyle ki tek bir merkepleri vardır bazen Kızgın güneş, bazen yağmur altında kendisi yaya, hanımı ve bebeği merkep sırtında günlerce yol alırlar. Günler haftaları, haftalar ayları alacaktır. Birkaç ay süren meşakkatli bir yolculuktan sonra Hamaya ulaşırlar. Öte yandan Eşref Hamaya ulaştığı gün, Şeyh Hüseyin Hamabi de hacdan dönmüştür. Yeni talebesinin geleceğinden Hacı Bayramı Veli ile yaptığı manevi muhavereyle haberdar olmuştu. Haccını tebrik için huzuruna koşan talebelerine ilk emri o an verdi. ''Evlatlarım gidiniz. Bugün Anadolu tarafından bir er geliyor. Onu karşılayıp bana getiriniz.'' Talebeleri şaşırmıştı. Heyecan içerisinde Anadolu tarafından, yani Rum tarafı denilen kapıdan girecek misafiri beklemeye başladılar. Onlar zamanın adeti üzere, sancak ve çera gibi işaretlerle kolayca tanıyabilecekleri kalabalık bir cemaat bekliyorlardı. Bir merkebin üzerinde hanımı ve kızı olduğu halde Eski elbiseleriyle yanlarından geçerek şehre giren Eşrefoğlu dikkatlerini çekmedi. Onu garip, fakir bir köylü zannettiler. Dolayısıyla Eşrefoğlu Rumi Hazretleri bunların yanından geçip yoluna devam etti. Ve dergaha vardı. Şeyh Hüseyin Hamavi'nin huzurundaydı. O, hoş geldin Rumi diyerek kendisini karşıladı. Bu tatlı hitap ve lakap, Eşrefoğlu'nun çok hoşuna gitti. Kendisine ilk kez Rumi ismiyle hitap olunmuştu. Hüseyin Hamavi Hazretleri kendisine her zaman böyle hitap edecekti. Eşrefoğlu Hazretleri de ona hürmeten bu lakabı da şiirlerinde mahlas olarak kullanacaktı. Sonra Eşrefoğlu Rumi'nin hanımı ve çocuğu kendileri için tahsis edilen özel bir mekana yerleştirildi. Şeyh, Eşrefoğlu'ndan İznik'teyken 40 gün içinde gördüğü ve yazdığı hadiselerin kağıdını istedi ve inceledi. Ertesi gün kendisini 40 gün daha çile ve riyazetle itikafa çekilmeye davet etti. Eşrefoğlu Rumi, bu kadar uzun ve meşakkatli bir yolculuktan sonra, sıkı bir riyazet altında yeniden çilehaneye kapanmış bulunuyordu. Bütün vaktini şeyhinin verdiği usul ve erkan içerisinde, zikir ve Allah'ı tefekkürle geçiriyordu. Önüne getirilen yiyeceklerin az miktarı ile yetiniyor, 30 gün dolduktan sonraysa, Artık su dışında hiçbir şey kabul etmiyordu. Artık Eşrefoğlu Rumi, manevi alem denizinde boğulup kalmış bir vaziyettedir. Bir akşam Eşrefoğlu'nun bulunduğu hücreye bir bulamaç kasesiyle giren dervişlerden biri, Eşrefoğlu'yu duvara dayanmış, gözleri kapalı, hareketsiz bir vaziyette görünce, ölmüş zannederek telaşlı ve heyecanlı bir şekilde koşarak şeyhine geldi ve durumu nakletti. Hüseyin Hamavi Hazretleri ise hiçbir şey olmamış gibi gayet soğukkanlı davranıyordu. Hücreyi kapattırarak anahtarını aldı. Şeyh Eşrefoğlu'yu ne şekilde olursa olsun 40 günden önce hücreden çıkarmamaya kararlıydı. Ancak talebenin Anadolu'dan gelen bu müridin öldüğü şeklindeki rivayeti fısıltı halinde çoktan yayılmıştı. Bu durum dergâhta çeşitli dedikoduları beraberinde getirdi. Müridler kendi aralarında ''Şeyh Efendi ölüyü hapsedip defnettirmiyor'' şeklinde yorumlar yaptılar. Hüseyin Hamavi Hazretleri bütün bu dedikoduları duymazlıktan geldi. Ve nihayet kırk gün dolmuştu. O sabah talebelerine gelin imde ey derviş Vademiz encan buldu. Rumi'yi erbâinden ihraç edelim. Yani Anadolu'dan gelen bu yiğidi o çilehaneden çıkartalım. Dervişler merak içinde kapıya geldiler. Kapıda şeyh efendi dervişlere... Allah'ı zikretmelerine emir buyurdu. Onlar da bir miktar zikrettikten sonra, Şeyh Hazretleri dua etti ve kapıyı açtı. Eşrefoğlu, aynı şekilde duvara yaslanmış, istiyrak ve vect içinde sapsarı, gözleri kapalı ve soluğu kesilmiş bir vaziyetteydi neredeyse. Şeyh, kendisine yavaşça yaklaşıp, kulağına şöyle fısıldadı. Ya Rumi, hu, Rumi, kalk. Ama Eşrefoğlu Rumi'de, hiçbir hareket yok. Dervişler heyecan içinde bakıyorlar. Hüseyin Hamavi Hazretleri üçüncü kez, Ya Rumi, dediğinde Eşrefoğlu, buyurun sultanım, diyerek gözlerini açtı. Ardından da, kim bilir ne manevi haller içerisinden ayrıldı ki güç duyulur bir sesle Sultanım bize kıydınız diye mırıldandı. Bu şekilde Eşrefoğlu Rumey'nin 40 günlük çile süresi tamamlanmış oldu. İlmi batın yolunda, kırk gün gibi kısa bir zamanda, oldukça çetin engelleri başarıyla aştı. Şeyh Hüseyin, ona kaderi tarikatının temsilciliğini verdi. Gideceği yerde, kendi tarikatı adına irşada memur eyledi. Buna alamet olarak, eline tarikatın sembolleri olan alem, meşale, seccade, asa ve tac verdi. Bu emanetleri verdikten sonra Hamavi, ''Ey Rumi, bir memlekette iki padişah olmaz. Git seni vatanına vekil tayin ettim, hizmetine orada devam et.'' diyerek yolcu etti. Bu garip adamın iki ay dolmadan icazet alması, yıllardır orada ders gören talebeleri çok şaşırttı. Kimi kalbinden, kimi kendi aralarında Eşref oğlunu çekiştirmeye başladı. Onun hiçbir şey elde edemeyeceğini anladığı için, şeyhin böyle yaptığını düşünüyorlardı. Bu kadar zamandır şeyhin hizmetindeyiz. Bize himmet yok. Rumi'ye kırk gün içinde himmet ettiler, icazet verdiler diyorlardı. Şeyh Hüseyin Hamavi, bakışlardan, fısıldanmalardan meseleyi ve talebelerinin gönlünden geçenleri anlamıştı. Derhal talebesinden birine döndü. Evladım koş, Rumi'yi geri çağır. Hemen gittiler, haber verdiler. Ailesiyle gerisin geriye geldi. Rumi geri döndüğünde, Evladım bir gün daha misafirimiz ol, sana doyamadık. ''Şöyle bir kır gezintisi yapalım olur mu?'' dedi. Kabul etti. Şeyh Efendi, bütün talebelerini yanına alarak birlikte bir sahraya çıktılar ertesi gün. Sahraya varınca müritlerden su istedi. Müritleri su için her tarafı aradıkları halde su bulamadılar. Bunun üzerine Şeyh Efendi, Eşrafoğlu'na dönerek Evladım sen misafirsin ve bölgenin yabancısısın. Ama bir araştır bakalım su bulabilecek misin diye onu da gönderdi. Eşrefoğlu yanlarından bir miktar uzaklaşıp gözden kaybolduktan sonra secdeye vararak su için Allahu Teala'ya dua ve niyazda bulundu. Secdeden kalktıktan sonra secde mekanının sağ tarafından küçücük bir su akmaya başladı. Eşefoğlu bu sudan kabı doldurarak şeyhine getirdi ve ikram etti. Şeyh zaten bunu bilerek yapmıştı. Dervişlere hitaben: Evlatlarım, su yoktur demiştiniz. Bakın, Rumi suyu buldu. Onlar da varıp baktılar ki yerden küçük de olsa billur gibi su akıyor. Bu keramete şahit olan diğer talebeler, eşrefoğlu Rumi'nin kemal ve marifetini anladılar. Hocalarının Rumi'yi geri çağırıp, bu geziyi neden tertip ettiğini de anlamış oldular. Kalplerine doğan düşünceler ve uygunsuz sözleri nedeniyle, Allah'a tövbe ve istiğfarda bulundular. Rumi'ye muhabbetleri de bu olaydan sonra, kat kat arttı. Eşefoğlu Rumi, ikinci defa veda edip yola çıkarken, Şeyh Hüseyin Hamavi kendisine şöyle söyledi. Rumi, Anadolu erenlerinin nihayetine yetişip, bize geldin. Eğer seyresülükte bizim nihayetimize yetişmek istersen, var yedi seneye dek, her gün yedişer siyah üzümle mücahide ve riyazet eyle. Şeyh Hüseyin Hamavi eşefoğlu uzaklaşırken arkasından hayran hayran baktı. Dervişleri neden bu şekilde nazar ettiklerini sorduklarında şu cevabı verecekti. Şu Anadolu'dan gelen genç var ya, bir bahr-ı muhitmiş. Neyim varsa çekip kendine aldı. Eşrefoğlu, Hamadan İzni'ye döndükten sonra, gizli ve gösterişten uzak bir hayat yaşamaya başladı. Bu hal tam bir fakr haliydi. Tasavvufta fakr hali, bu dünyanın peşinde koşmaktan yüz çevirmek ve uzaklaşmaktı. Eşrifoğlu'nun da adı Meczub'a çıktı bir ara. Her yerde hor ve hakir görülerek ötelenmeye başladı ve bu hali bir müddet böyle devam etti. Bir gün Hamadan bir misafirin İzni'ye gelişi her şeyi değiştirdi. O zatın ilk sorduğu kişi, Eşrefoğlu Rumi oldu. Neredeydi? Sohbetlerini nerede yapıyordu? Hamalı misafir aldığı cevaplar karşısında şaşırdı kaldı. Neredeyse İznik'te onun manevi derecesini bilen bir insan bile yoktu. Bunun üzerine Eşrefoğlu Rumi'nin Hamada başından geçenleri Şeyh Hüseyin Hamavi'nin yanındaki mümtaz yerini ve kerametlerini halka anlatmaya başladı. Bu sözler, halkın Eşrefoğlu Rumi Hazretlerine bakışını bir anda değiştirdi. İznik halkı böylesine üstün özelliklere sahip Eşrefoğlu Hazretlerine büyük bir hürmet göstermeye başladılar. Sonra itibarı yükseldi ve herkes duasını almaya, bereketli nazarlarına kavuşmaya can atar oldu. Lakin Eşrefoğlu Rumi hazretleri kendisine gösterilen bu aşırı ilgiden rahatsız oldu. Aniden şehirden uzaklaştığı tirşe denilen dağlara çekildi. Dağlarda yalnız başına dolaşmaya ve yaşamaya başladı. Halktan uzak tam bir inziva hayatına devam eden Eşrefoğlu böyle kararsız ve başıboş dolaşırken kendisini tanımayan bir köylüyle yolu buluştu. Köylü Eşrefoğlu'na yaklaştı. ''Kimsin?'' dedi. ''Ve sen niye böyle dolaşırsın?'' Eşrefoğlu ''Kim miyim? Ben kaçkın bir kulum.'' dedi. Bunun üzerine onu köle zanneden köylü, kendisini su başına teslim ettiği takdirde alacağı mükafatı düşündü Zorla evine getirdi. Direnirse kavga çıkaracağını anlayan Eşrefoğlu, ''Bu işte bir hikmet vardır.'' dedi. Ses çıkarmadı, aldırış etmedi. Teslimiyet içinde ona uydu. Fakat bir çiftçi olan bu adam, Eşrefoğlu'nu evin bir odasına hapsederek tarlasına geri gitti. Dönüşte onu subaşıya teslim ederek ödül alacaktı. Öte yandan, Çiftçinin annesi bu garip zatın haline ve durumuna çok acımıştı. Eşrefoğlu'na yemek ikramında bulundu. Ardından isteği üzerine abdest alması için su getirip bıraktı. Namaz kıldıktan sonra Eşrefoğlu'nun yaptığı zikri duyan yaşlı kadın bambaşka bir aleme dalmıştı. Eşrefoğlu zikrini tamamladığında kadının şu sualiyle karşılaştı. Evladım, İznik'te bir derviş varmış. Halk başlangıçta tahkir etmiş, sonra hürmet göstermeye başlamış. Böyle olunca o da sıkılmış, kaybolmuş. Söyle Allah aşkına, sen o derviş misin? Eşrefoğlu sadece evet manasında başını eğdi. Kadıncağız, gözyaşları içerisinde özür dileyerek kendisini talebeliğe kabul etmesi ve affetmesi için yalvardı. Eşref oğlunu su başıya götürmek üzere eve gelen o köylü, annesinden durumu dinleyince mahcup olduğu, kusurunun affedilmesini istedi, ömür boyu kendisinin hizmetine talip olduğunu bildirdi. İşte böylece bu büyük velinin İznik'teki ilk müridi, kendisini tutsak eden bir köylü ve onun anası oldu. İlk müridi olan bu köylü, Eşrefoğlu Hazretlerine Pınarbaşı Deresi civarında bir tekke inşa etti. Bu tekkede Eşrefoğlu, kadiriliğin bir kolu olan ve kendisinin kurduğu eşrefiliği yaydığı müritler yetiştirmeye başladı. Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin en bilinen halifesi Şeyh Abdurrahim Tırsi oldu. Henüz çocukken pederleriyle beraber Eşrefoğlu Hazretlerinin Hüsnü Nazarı'na mazhar olmuştu. Bundan sonra kendisini Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinin cezbesinden kurtaramadı. Hocasının yanından ayrılmaz, babası alıp eve götürse dönüp yine onun evine giderdi. Sonunda eşrefoğlu Abdurrahim'in babasına ''Bu masumu siz bize verin, ilim verelim, veskili olalım.'' dedi. Böylece hocasına öz babası gibi sevgi ve yakınlık duyan Abdurrahim Tırsi onun tedrisine girdi. Her yerde onun yanında olurdu. Abdurrahim Tırsi'nin bir arzusu vardı o da. Hz. Hızır'ı görmek aleyhisselam, onunla sohbet etmekti. Eşrefoğlu, onun bu arzusunu anladığından, bir gün onu pazara, elma almaya gönderdi. Abdurrahim pazara vardı. Aldığı elmaları heybesine doldurup yola koyulduğunda, bir dervişe rastladı. Derviş, heybende ne var? deyince, hiç tereddüt etmedi, heybeyi açtı. Derviş içinden bir elma aldı, yürüyüp gitti. Abdurrahim dergaha döndüğünde elmaları hocasının önüne koydu. Eşrefoğlu: Evladım, elmalardan birisi eksik galiba. deyince, evet evet efendim. Yolda gelirken elmalardan birini bir derviş aldı, gitti. dedi. Eşrefoğlu Rumi: Evladım, o Hızır Aleyhisselam'dı. Eteğine niye yapışmadın dedi. Bu sözler üzerine, Abdurrahim'in yüreği sanki ateşle kavrulup dağlandı. Büyük üzüntü yaşadı. Eşref oğlu, Hızır Aleyhisselam'ı görsem derdin, lakin bilsem demezdin. Gördün ama bilmedin dedi. Bu sefer talebesi, efendim görsem bilsem, ''Diye dua ediyorum. Bundan sonra duam bu olacak.'' dedi. Gözü yaşlı bir şekilde hocasının himmetine diledi. Nihayet bir gün Eşref oğlu Rumi kendisine, ''Ya Abdurrahim, var bu gece yaylaya git.'' dedi. O da hazırlandı, yola koyuldu. Bir zaman sonra bir çeşme yanına vardı. Gördü ki daha önce ondan elma alan derviş, Orada duruyor. Hemen eteğine yapıştı. Bu kişi, derviş suretinde olan Hızır aleyhisselam'dı. Hızır aleyhisselam ona şu nasihatte bulundu. Ey oğlum! Sen hizmetinde olduğun zatın, yani Eşref oğlunun değerini bil ve onun hayır duasını al. Hz. Hızır'ın bu öğüdünden sonra, Abdurrahim'in, Eşrefoğlu ile olan bağı daha da kuvvetlendi. Hizmetini bir kat daha arttırdı. Her sözünü can baş üzere yerine getirdi. Sözlerini, öğütlerini kalbine nakşediyordu. Eşrefoğlu Rumi, Hazretleri, kızı Zeliha'yı evlilik yaşına geldiğinde bu seçkin talebesine nikahladı. Bu evlilikten tarikatın üçüncü post nişini Pir Hamdullah doğacaktı. Eşref Rumi Hazretleri sohbetlerinin yanı sıra ilahileriyle de coşarak halkı irşada davet ederdi. Divanındaki şiirlerinin çoğunu halkı irşat makamında söylemişti. Ünü İznik'ten başka Bursa ve Cihar şehirlerine de ulaştı. Osmanlı saray görevlileri arasında da muhipleri bağlılar oldu. Fatih Sultan Mehmet Han'ın meşhur veziri, büyük devlet adamı Mahmud Paşa, onun en başta gelen müritleri arasındaydı. Öte yandan zaman zaman inzivaya çekilen Eşrefoğlu da, daima saray çevresinden uzak kalmayı tercih ediyordu. Fatih Sultan Mehmet Han ile arasında geçtiği rivayet edilen ve menakıbname'de yer alan şu hadise, onun bu özelliğini bize gösteriyor. Fatih Sultan Mehmet Han'ın muhterem annelerinin dilinde kangren hastalığı meydana gelmiş. Rivayete göre, padişahın fermanının okunduğu topraklar üzerinde ne kadar doktor varsa bu derde şifa bulmaları için çağrılmış. Fakat hiçbiri kadıncağızı bu dertten kurtaramamışlar. Yine aynı topraklar üzerinden, bu kez nefeslerinden medet umulanlar Allah dostları getirildi. Onlar da derman olamadılar. Fatihin dergahı Ali çavuşlarından biri İznik'te Eşefoğlu'nun dergâhında onun sohbetine katılmış ve onun birçok kerametlerine tanık olmuştu. Bu çavuş. Fatih'in vezirine gitti ve ''Efendim İznik'te ulu bir insan gördüm. Kerametlerine tanık olmuşluğum var. Eğer o aziz insanı buraya getirirseniz ümid ederim ki sultanımızın annesi şifa bulur.'' dedi. Vezir de durumu hemen padişaha yetiştirdi. Padişah o şahsı saraya getirmelerini emretti. Böylece Eşrefoğlu'na bu emir gitti. O da ilahi emir yoktur. Gidemem." diye reddetti. Görevliler birkaç defa saraya çağırmalarına rağmen Eşrefoğlu her defasında ilahi emir olmadığı için gelmeyeceğini defaatle söyledi. Onlar da bu durumu padişaha bildirdiler. Padişah öfkeli bir şekilde "Varın katledin öyleyse." diye emretti. Saray kapıcıları derhal Eşrefoğlu'nu öldürmek üzere harekete geçtiler. Durum Eşrefoğlu'na malum olmuştu. O gün askerlerin geleceği saatte namazını kıldıktan sonra yanındakilerle birlikte dergahın kapısına çıktı. Elindeki asaya dayanarak askerlerin geleceği tarafa dönüp beklemeye başladı. Eşrefoğlu'na öyle bir heybet gelmişti ki Kimsenin hareket etmeye, konuşmaya cesareti kalmamıştı. Herkes dehşet içinde olacakları bekliyordu. Bir süre sonra askerler geldiklerinde, Esrefoğlu elindeki asayı yere vurdu. ''Hoş geldiniz padişahın askerleri!'' Bu söz üzerine askerlerin akılları başlarından gitti. Bir anda ne olduysa hepsi sersemlemiş ve ayakta duracak halleri kalmamıştı. Ellerine yapışıp özür dilediler. O askerlere, ''Şimdi hakkın iradesi gerçekleşti. İlahi emir geldi. Sultan'a haber verin, bu sefer gideceğim.'' dedi. Askerler derhal saraya geldiler, olanları, konuşulanları tek tek anlattılar. Fatih Sultan Mehmet Han'ın içine bir sevgi ateşi düşmüştü. Saray görevlileri, Karamürsel'de Eşrefoğlu için bir sandal hazırladılar. Eşrefoğlu Hazretleri, hazırlanan bu sandala bindi ve İstanbul'a geldi. Padişaha, Eşrefoğlu'nun yaklaştığı haber verildi. Padişah onu demir kapıda karşıladı ve daha önceki davranışından dolayı kendisinden özür diledi. Eşrefoğlu'nu özel dairesine götürerek yanına saygıyla oturdu. Bir müddet vaaz ve nasihatlerini dinledi. Eşrefoğlu padişaha Ey İslam'ın halifesi! Bize düşen görev nedir? Buyurunuz. Deyince Efendim çok sevdiğim annemin ağzında bir hastalık var. Konuşamıyor, konuşamıyor, ''Yemek yemiyor. hekimler çare bulamadılar. Şimdi bu derdin çaresi için sizden himmet ve dua bekliyorum.'' dedi. Eşrefoğlu hemen ellerini cebine soktu ve bir miktar şeker çıkarttı. Daha sonra nefes verdi, padişaha uzattı. ''Bu şekeri annenize verin, eriyinceye kadar ağızlarına tutsunlar inşallah.'' dedi. Padişah hemen harem ağasını çağırdı ve şekeri onunla annelerine gönderdi. Valide Sultan şekeri ağzına koydu. Allahu Teala'nın izniyle şeker eridikçe Valide Sultan da iyileşmeye başladı. Bir müddet sonra şeker tamamen eridiğinde ağzında hastalıktan hiçbir eser kalmamıştı. Valide Sultan tekrar konuşmaya başladı. Padişah bu kerameti yakından gördüğü için, Eşrefoğlu Hazretlerine canı gönülden hürmet gösterdi. Hatta yüklü miktarda altın ve gümüş vermek istedi. Ama o bunların hiçbirisini kabul etmedi. ''Sultanım'' dedi. ''Siz bu değerli gümüş ve altınları askerlerinize verin, savaşı hazırlanın. Bizim gibi dervişlerin paraya ihtiyacı yoktur.'' Padişahın üzülmemesi için, Az bir miktar para aldı ve izin istedi. Daha sonra padişah hazretlerine veda etti, çıktı. Saraydan çıktığı gibi padişahtan aldığı parayı da sarayda hizmetli olanlara ve iskelede gördüğü fakirlere tek tek dağıttı. Deniz yoluyla Karamürsel'e gitti. Halk ve dervişler Eşref olduğunu karşılamak için İznik'ten Karamürsel'e geldiler. Eşrefoğlu hemen ellerini kaldırıp şöyle dua etti. Ey yüce Rabbim. Bugünden sonra senden dileğim şudur. Ne olur bizi sultanların kalbinden sultanları da bizim kalbimizden çıkar. Eşrefoğlu dervişleriyle İznik'teki dergahında kalmaya başladı. Padişahın kalbine düşen aşk ateşi İyice alevlendi. Padişah çok kısa bir zaman geçmesine rağmen ayrılığa sabredemedi, yanına has adamlarından birkaç kişi alıp kıyafet değiştirerek İznik'e gitti. Eşref oğluna, ''Sultanım, bizi dervişliğe kabul et, bize dünya saltanatı gerekmez.'' deyince, ''Sultanım, siz gidin, adaleti kendinize kılavuz yapın.'' ''O zaman bütün peygamberler ve evliyanın yardımı sizin nedir?'' diyerek onu devletin başına gönderdi. Padişah teselli bularak ve bu büyük velinin hayır duasını alarak işinin başına döndü. eşefoğlu Rumi Hazretleri, talebelerinin nefsini terbiye etmek için riyazet yaptırmaya, gurur, kibir, ucup gibi kalp hastalıklarından kurtarmaya çok gayret ediyordu. Bir gece Eşrefoğlu Rumi dergahında ibadet ediliyor. Bu sırada bir ışık göründü. O ışıktan şöyle bir hitap duyuldu. Ey kul, dile benden ne dilersen bütün haram olan şeyleri sana helal saydım. Eşrefoğlu bir anda Allahu Teala'nın izniyle sesin sahibi olan şeytanı yakaladı avucunun içinde sıkmaya başladı. O anda şeytan, "Ya şey, ne yapıyorsun? Allah bana kıyamete kadar mühlet verdi. Sense beni öldürmek istiyorsun." deyince, "Ey Melun, sen benim talebelerimin ve dostlarımın imanlarına kastetmeyeceğine dair söz verirsen salarım." deyince, "Onların imanlarına kastetmeyeceğime söz veriyorum." dedi. Eşrefoğlu, "Ey Melun, Allah-u Teala ile olan ahdine vefa etmedin. Benimle olan ahdine mi sen vefa edeceksin? Bildiğin şeyden geri kalma, dedi ve saldı. Talebeleri, efendim, siz onun şeytan olduğunu nasıl anladınız deyince, bütün haramları sana helal kıldım deyince anladım. Evlatlarım, allah Teala'nın haram ettiği şeyler, insanlara göre, Peygamberlere göre, şuna buna göre değişmez. Allah'ın haramı kıyamete kadar bakidir, buyurdu. Ve o da her kul gibi yaşlandı, vefat etti. Vefat ettiğinde yüz yaşının üzerindeydi. İznik'te defnedildi. Türbesinin kapısında vefatına kadar tarih olarak düşülen Eşrefzade, Azmi cinan eyledi yazılı bir nüsha var cihanı hiçe satmaktır adı aşk döküp varlığı gitmektir adı aşk elinde sükkeri ayrua sunup auyu kendi yutmaktır adı aşk bela yağmur gibi gökten yağarsa Başını ona tutmaktır adı aşk. Bu alem sanki oddan bir denizdir. Ona kendini atmaktır adı aşk. Yani diyor ki, şu dünyayı hiçe satmaktır. Döküp varlığını gitmektir. Aşk elindeki şekeri başkasına sunup zehri kendisinin yutmasının Adıdır, aşk bir fedakarlık, aşk elindekinin şeker ve şeker gibi tatlı her şeyi başkasına verip kendisini zehire atmaktır. Ateş diyor, temizleyen, saflaştıran bir özelliğe haizdir. Tıpkı bunun gibi diyor, aşk ateşi de aşığın canını yakarak ruh varlığını saflaştırır. Onu temizler. Aşkı olmayan insan ölüdür diyor. allah Teala rahmet eyleye, ruhaniyetine hediye olması için buyurun. Fatiha-i Şerife ve Üç İhlas-ı Şerife Söyle.